Üstad-ı Azam, Şeyh Fethullah'ın mukaddimesi, Kuddise Sirruh. Cemal sıfatıyla melekleri nurdan, celal sıfatıyla iblisi ateşten, ayrıca insanın bedenini topraktan yaratıp, ruhu üfürmesiyle, emir aleminin nuranilerinden latifelerini terkip eden ve bilahare, cemal ve celal sıfatıyla ona tecelli eden Allah-u Teala'nın ismiyle başlarım. O Allah-u Teala ki, Rahman ismiyle umum mahluku yaratıp bu dünyada hepsini yaşatan, ahirette ise yalnız müminlere Rahim ismiyle tecelli ederek onları cennetine dahil edendir. Bunca alemi mutlak yokluktan var eden El-Berru Celle Celaluhu ismiyle onları terbiye edip yaşatan ve kemalata erdiren Rab taalaya hamdolsun. Zira bizi hidayete ileten ve kemalata erdiren O'dur. Bil husus bizim hidayetimize vesile olan Seyyidimiz, efendimiz Hazreti Muhammed'in, Ali'nin ve asabının üzerine salat, rahmet ve selamlar yani eminlikler olsun.